Boş. yaşam için teknoloji. Merhaba, Türkiye'de ilk dünyada 6. sırada yer alan Atatürk Baraj Gölü tünellerinde nesli tükenmek üzere olan 5 oklu kirpi'nin bulunması üzerine tünel çalışmaları bir süre durduruldu. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri Baraj Gölü tünellerindeki çalışmaları sırasında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 5 adet okulu kirpiye rastladı. Bunun üzerine tren çalışmalarına ara verildi ve durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bildirildi. Çalışma sahasına gelen uzmanlar 3 günlük çalışma sonucu kirpileri bulundukları yerde yakaladı. Nesli tükenmekte olan kirpilerin doğal ortama bırakıldığını belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bakanlığımıza bağlı 2 genel müdürlüğümüz uyum içerisinde yaban hayatına sahip çıkmıştır. Kirpiler bulundukları yerden alınarak Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde veteriner hekim tarafından kontrolleri yapıldıktan sonra sakınca görülmemesi üzerine ait oldukları doğaya bırakılarak koruma altına alınmışlardır diye konuştu Orman Bakanı. Kanal İstanbul projesine yönelik ihalelere bu yıl içinde çıkılması planlanıyor. Kanal'dan çıkarılacak 2.7 milyar metreküp hafriyata yapılacak. Yapay adalara yönelik çalışmalar da bununla birlikte başladı. Harfiyata Marmara ve Karadeniz'e çıkış noktalarında yapay adalar kurulacak. Bunun adaların üzerine de kanalı finanse etmek için gelir getirici projeler yapılacak. Adalara konut yapımı da düşünülüyor. Kanal İstanbul projesine yönelik güzergah ve finansman çalışmaları devam ederken Ulaştırma Bakanı Ahmet Arsan kanala yönelik ihalelere bu yıl çıkmak istediklerini açıklamıştı. Harfiyatın kalitesine göre Bu adalar kurulacak haber Türkten Deniz Çiçeği'nin haberine göre bu kapsamda kanaldan çıkacak toprakla yapılacak adalara ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Kanal inşasında çıkan her toprağın ada yapmaya uygun olmayacağı belirtilirken toprağın kimyasal değerlerine göre iyileştirilmesi yapılacak, asit ve metal yoğunluğu olan topraklar ayrıştırılacak. Adaların yapılacağı yerin belirlenmesinde de sismik hareketler ve deniz derinliği dikkate alınacak. Adaların yapımı için öncelikle taş ocaklarından kayalar getirilecek. Bu kayalarda yapılacak tahkimatın ardından kayaların ortasına Kanal İstanbul toprağı dökülecek. Adaların üzerine de rekreasyon alanları başta olmak üzere gelir getirici projeler yapılacak. Projelerin pazarlanmasından elde edilecek gelirle de kanalın finansmanında kullanılacak. Bu kapsamda adalar üzerine konut projesi dahi gerçekleştirilebileceği iddia ediliyor. Projelere göre adalarda ayrı isimler verilecek. Yetkililer adaların üzerinde yapılacak projenin henüz netleşmediğini belirtiyor. Adalarda hayat olacak restoranlar olabilir. Dünyada bunun örnekleri Varf den bu adalara yönelik deniz trafiği de oluşacak. Kanal çıkışlarında ve adalarda liman ve yanaşma alanları olacak. Şu anda 3 adet planlanan adaların sayısı, büyüklüğü ve konumu da yapılacak. Fizibilite ve mevcut hafriyata göre daha da netleşeceği söyleniyor. Yozgat'ta doğadan toplanması yasak yaban orkide kökü yani salep toplayan iki kişiye topladıkları 101 kök için toplam 81.826 lira para cezası kesildi. Yozgat'ın Gül köyünde geçen yılın Mayıs ayında salep toplarken Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yozgat Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yakalanan Ali Çetin'e 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 9 ve 20. maddesi uyarınca 40.918 lira para cezası kesildi salep toplamanın yasak olduğunu bilmediğini ve kesilen cezayı ödeme gücü bulunmadığını ifade eden Çetin cezayı itiraz etti ancak bir sonuç alamadı. Kesilen cezanın yüksek olması nedeniyle ödeyemeyeceğini belirten dört çocuk babası Ali Çetin şunları söyledi. Geçen yıl bahar ayında arkadaşlarımla birlikte salep toplarken orman görevlileri yanımıza geldi ve bize salep toplamanın yasak olduğunu söylediler. Tutanak tuttular. Aradan bir süre geçtikten sonra tebligat geldi. Tebligata baktığımızda Bana 40.913 lira, yeğenime de aynı miktar para olmak üzere toplam 81.820 lira ceza geldi. Bizim bu rakamı ödeme imkanımız yok. Yasak olduğunu bilsek salep toplar mıyız? Kilosu 15-20 liradan satılan salep için 40.000 lira ceza ödemek ister miyiz? Bir uyarı yapılmadan bize ceza kesildi. Ben yandım, başkası yanmasın. Salep toplamak yasakmış. Salep toplayanlar salep toplamayı bıraksınlar, dedi kendisi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yozgat Şube Müdürü Cihan Eğilmez'de çevre kanununun 20. maddesi gereğince devletçe koruma altına alınmış olan salep yumurularının sökülmesinden dolayı vatandaşlara cezaya işlem uygulandığını belirtti. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri